94. Bölüm Mekke Feryadı göklere yükselen bir kadının sesi, Esved'i rahatsız etmişti. Kölesine seslendi. Git bak, neden ağlıyor bu kadın? Köle bir müddet sonra geldi. Devesini yitiren bir kadın ağlayıp sızlıyor dedi. Esved bu haber üzerine kendini tutamadı. Demek bir deve için gözyaşı döküyor. Uykusuz kalıyor bu kadın öyle mi? Söyleyin ona, develer için değil, Bedir'de öldürülen beyleri ağlasın. Haberiniz olsun, onların ölümüyle bir takım kimseler iş başına geldiler. Şayet Bedir harbi olmasaydı, onlara beylik gelecek değildi. Bu sözleriyle o, Ebu Süfyan'ı kastediyor, sıra... Ebu Süfyan'a gelinceye kadar daha bey olmaya layık nice kimseler vardı demek istiyordu. Esved'i asıl dertli eden de Bedir'de öldürülenlere ağlamanın yasak edilmesiydi. O gece Esfet yumurtanın kabuğunu çatlatmış, doya doya gözyaşı dökmüştü. Onu görenler de artık Ebu Süfyan'ın koyduğu yasa dinlemediler. Uzun uzun ağladılar, mersiyeler yaktılar. Resulullah Efendimiz ve ashabı hakkında ileri geri sözler söylediler. Hepsinin birleştiği nokta Bedir yenilgisinin intikamı alınmadan rahat edilemeyeceğiydi. Ancak şair Ebu Aziz susuyor, mersiye söylemesi ve Resulullah aleyhinde konuşması teklif edildikçe, ''Ben hayatımı dilimi tutma pahasına kurtardım.'' cevabını veriyordu. Resulullah Efendimiz'in Bedir'de kazandığı zafer, Medine'yi altüst ediverdi. Artık, laf değil, bir kuvvet vardı ortada. Hicaz bölgesinde büyük üne sahip olan, bütün kabilelerin üzerinde bir saygı gören, Kureyş gibi bir kabileyi yere sermişti. Bu zafer, bir gün Medine'de reis olma hakkının döne dolaşa kendine geleceği ümidini taşıyan, Abdullah bin Übey gibileri telaşa düşürdü. Günden güne zayıflayan itibarının artık tamamen elden çıkacağına kanaat getirmiş bulunuyordu. Etrafında sözünü dinleyen ve kendisini büyük sayan bir grup vardı. Fakat bunların sayısı Medine halkına göre bir elin parmakları kadar azdı. Hala puta tapıyor, hala eski dinleri üzerinde bulunuyorlardı. Bu kadarcık insanla ortaya atılıp müminleri meydandan çıkarma imkanı yoktu. Öteden beri kavga yaptıkları Yahudileri gidip artık biz de sizdeniz diyemezlerdi. En iyi çare bir türlü ısınamadıkları İslam dinini kabul etmiş gibi görünerek kendilerini garantiye almaktı. Böyle yapılmadığı takdirde işler sarpa saracak, belki kendine ana yurdunda hayat hakkı tanınmayacaktı. Algoki açıkça Müslüman olduğunu söylerse az çok itibar bulur, Rahata kavuşurdu. Bu arada peygamber dedikleri adamı bir oyuna getirip sırtüstü yere vurabilme imkanı da bulunabilirdi. Abdullah bin Übey bu düşünceler altında geldi. Müslüman olduğunu Halkın gözünün önünde ilan etti. Şehadet kelimelerini söyledi. Onun Müslüman olması evvelce ona itibarı olanları sevindirdi. Düne kadar içi kin ve nefret dolu, hınç dolu olarak bilinen İbni Selül nasıl Müslüman olurdu? Kendi gibi henüz Müslüman olmamış bir takım kimseler geldiler, evinde ziyaret ettiler ve ''Nedir bu duyduğumuz ey İbni Selül?'' dediler. ''Ne duymuşsunuz?'' Şaşılacak bir şey mi? Bu kadar da fazla ey İbn-i Selül. Bunu hiç olmazsa bize söylemiş olma. Daha düne kadar Muhammed'e ve adamlarına ateş püsküren sen değil miydin? Bendim. Peki şimdi? Şimdi daha fazla ateş püskürüyorum. Şaşkınlık daha da artmıştı. Hiçbir şey anlamadık dedi biri. Al benden de o kadar. İbn-i Selül onları şöyle bir sözü. ''Anlayacak seviyede değilsiniz.'' diyen bakışlardı bunlar. ''Anlaşılmayacak bir şey yok.'' diye devam etti sözlerine. ''Siz i̇bn Selül'ün de o beyinsizler gibi gidip Muhammed'e iman edeceğine hemen kanı verdiniz. Bu ancak onlara karşı bir alaydır, eğlenmedir. Daha açıkçası bir aldatmadır. Ama gün gelecek İbn-i Selül'ün onları dize getireceğini göreceksiniz. Bir gün mutlaka onların haklarından geleceğim.'' Fakat bunun için sabırlı olmanın lüzumunu siz de takdir edersiniz. Mesele anlaşılmıştı. İbn-i kaleyi içten yıkma yolunu seçiyordu. İçinde bulundukları şartlar altında, bundan daha akıllıca bir yol tutulamazdı. İbn-i gerçekten ileri görüşlü bir adam olduğunu ispat etmiş bulunuyordu. Birer ikişer gidip, Şehadet kelimelerini söylemek, onların yanında onlar gibi görünmek üzere karar alındı. O günden sonra İbn-i ve arkadaşları mescitte yer aldılar. Müslümanlar yüce divana durup huzur-u Rabbül Alemin'de secdeye kapanırken onlar da yatıp kalktılar. Renk vermemeye çalışıyor iyi bir Müslümanmış gibi davranmaya gayret ediyorlardı. Ama bir fırsat bulup değerlendirmekten, bu müminlere Resulullah'ı kusurlu gösterip soğutmaktan ve Medine'de yine eski hayatı canlandırmaktan ötede maksat ve gayeleri yoktu. Anası tarafından Yahudi olan meşhur şair Ka'b bin Eşref, Bedir'de müşriklerin uğradığı mağlubiyetin acısını can evinden duyanlar arasındaydı. Bunca tanıdığın öldürülmesinden duyduğu keder ölçüye sığacak gibi değildi. Kim bilir Mekkelilerin üzüntüsü ne derecedeydi. Gidip onları görmeyince, başsağlığı dilemeyince, onlarla beraber aynı derdi paylaşmayınca olmayacağını anladı. Artık yerin altı üstünden daha hayırlı olmalı diye dile getirdiği üzüntüsü onu devesine bindirdi. Bir sabahın erken saatlerinde Medine'yi terk etti. Bedir topraklarına gönlünün en derin köşelerinden gelen lanetler yağdırdı. Henüz kanlarının bile kurumadığını düşündüğü dostlarını akıttığı gözyaşlarıyla selamladı. Günlerce süren bir yolculuktan sonra bir akşam üzeri Mekke sokaklarına girdi. Ka'b Mekke'de garip sayılmazdı. Onu memnuniyetle evinde misafir edebilecek pek çok aile bulunurdu. Allah'ın Resulünü kabul etmeyen ve hicrete mecbur edenlerin gönlü Ka'b gibileriyle huzur buluyordu. Gerçekten de o bir kara gün dostu olarak karşılandı. Mekke'de meclislerin baş köşesi ona tahsis edilecekti. Ebul As, Mekke'ye gelince, Hz. Zeynep'e durumu anlattı. ''Seni göndereceğime dair babana söz verdim. Hazırlığını yapabilirsin.'' dedi. Zeynep'in Ebul As'dan şikayeti yoktu. Hoşgeçimli, anlayışlı, güvenilir ahlaklı bir insandı. Bununla beraber, kalbi iman nuruna kapalı kalmış, bir türlü atadan dededen gelen dininin terk edememişti. Bu durumda bir Müslüman, Diğeri müşrik olan karı-koca, bu hayatlarını nasıl devam ettirebilirlerdi? Ayrıca çoktandır, hiç huzur bulamadığı Mekke şehri, hele Bedir Muharebesi'nden sonra, pek bunaltıcı olmuş, nefes alınmaz hale gelmişti. Babasına hayat hakkının tanınmadığı bu şehir, ona tamamıyla bir zindan durmaz arz ediyordu. Artık, Burada kendine gülerek bakan bir yüz aramak, candan bir dost bulabilmek, hayallere bile sığacak şey değildi. Bu sebeple gelen haberi bir müjde olarak kabul etti. Hemen hazırlık görmeye başladı. Fakat Ebu Süfyan'ın karısı Hint kapıya dayanıverdi. ''Babanın yanına gitmek üzere olduğunu duydum.'' dedi. ''Yok böyle şey. Benden saklamana gerek yok kızım.'' Yolda ihtiyaç duyacağın bir şey olursa hemen temin edebilirim. Erkekler için hiç lüzumu olmayan bazı şeylere kadın ihtiyaç duyabilir. Bu konuda benden utanman istemiyorum. Teşekkür ederim. Olursa söylerim. Hindin sesinden samimiyet göze çarpar gibiydi. Hz. Zeynep'te böyle bir kanaat meydana gelmiş bulunuyordu. Fakat yine de onu... Fakat yine de ona açıkça, ''Evet gidiyorum.'' diyememişti. Nihayet bir gün, Ebul as'ın kardeşi Kinane, onu deve üzerine hazırladığı bir mahveye bindirdi. Ve yola çıkardı. Zeynep o günlerde hamileydi. Resulullah Efendimiz'in kızının, Medine'ye gitmek üzere yola çıktığını duyan Esved'in oğlu Hepbar yanına aldığı bir başka çapulcuyla birlikte yetişti. Kinane'nin ''Ne yapıyorsunuz?'' demesine fırsat kalmadan mızrağını mahveye çarptı. Şiddetle sarsıldı mahve ve Hz. Zeynep yuvarlandı. Düşerken büyükçe bir taşa çarpmıştı. Hebbar kuduz bir köpek gibi ikinci defa saldırdı fakat Kinane artık kendini toplamış ve onun önünü kesmişti. Alçak herif, utanmıyor musun bir kadına saldırmaya? Onu buradan sağ göndereceğimizi ummuyorsun sen. Kılına bile dokundurtmam onun. Onun babasının Bedir'de yaptıklarını bilmiyor musun sen? Siz de gidin babasından alın intikamınızı. Alacağımız intikamın ilki bunu öldürmek olacaktır. Bunu söyledikten sonra tekrar saldıran hep var. Bu defa Kinane'nin gözlemesiyle durduruldu. Fakat ikisi iki taraftan saldırıyordu. Ardından daha da gelenler vardı. Kinane işin temelli kötüye gittiğini gördü. Bu işi ölünceye kadar sürdürürüm. Ona bir zarar dokunması için önce benim öldürülmem gerekiyor diye haykırdı. Tehdit ciddiydi. Kinane'nin bakışlarından irkilen Hebar ''Bu kadarı da yeter.'' diyerek dönüp gitmeye mecbur oldu. Arkadan gelenlerin içinde Ebu Süfyan da vardı. ''Neden böyle cahillik yapıyorsun kinane?'' Güpe gündüz bu kadın yola çıkartılır mı?'' ''Bilmiyor musun Muhammed'le aramızda olanı biteni.'' ''Peki ne yapayım?'' ''Şimdi onu al ve Mekke'ye dön. Aradan birkaç gün geçsin. Daha sonra gece vakti kimse duymadan yola çıkartırsın.'' Kinane bu teklifi kabul etti. Bu arada korkudan sararmış halde oturup kalan Zeynep, düzeltilen mahveye bindi ve Mekke'nin yolunu tuttu. Büyük bir sevinçle çıkmıştı yola. Şimdi korku, heyecan ve üzüntü içinde dönüyordu. Tek başıma giderim diyemezdi. Kimse ona sultanı envianın kızı diye baş tacı etmezdi. Nitekim etmemişler, öldürme kastıyla saldırmışlardı. Birkaç saat önce bir daha dönmemek üzere ayrıldığı evine keder ve üzüntü içinde tekrar dönmüştü. Hem uğradığı saldırı sonucu karnında taşıdığı çocuğunu da düşürmüş olarak. Yatıp dinlenmekten başka hiçbir şeyi düşünecek halde değildi. Bu arada Resulullah Efendimiz'den aldıkları talimatla iki kişi yola çıktı. Bunlardan biri Peygamber Efendimiz'in evlatlığı Zeyd, diğeri de Ensardan bir zattı. Mekke'ye yakın bir yerde bulunan Yeceç Vadisi'ne gidecek, orada Hz. Zeynep'i bekleyecek ve alıp getireceklerdi. Aradan birkaç gün geçti. Zeynep az çok dinlendi. Kendine tekrar yola çıkabilecek derman buldu. Bir gece el ayak çekildikten sonra Ebu'l As'ın kapısı açıldı. Önce sessiz davranmaya çalışan bir adamın karaltısı belirdi. Ardından da ipi çekilen bir deve çıktı. Üzerine kurulan mahve içinde kâinatın efendisinin sevgili kızı Hz. Zeynep vardı. Hıssız sokaklarda ses çıkarmama gayretiyle ilerlendi. Daha sonra Mekke evleri geride bırakıldı. Artık uluyan köpeklerin seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Küfrün ve şirkin koyu karanlığında gaflet uykusuna dalanlar bu defa Mekke'nin incisinin aralarından ayrıldığını bilmiyorlardı. Nihayet kazasız belasız Yeceç Vadisi'ne ulaşıldı. Küçük yaştan beri aynı evde beraberce büyüdüğü beraberce aynı sofrada yemek yediği Zeyd'e kavuştu. Zeyd ve arkadaşı onu Allah'ın ve Resulünün mukaddes bir emaneti olarak aldılar. Mutlaka intikam alınması gereken bir düşmanın kızı olarak Mekke'den çıkan Zeynep, her türlü ikrama ve hürmete layık bir baş tacı olarak yoluna devam ediyordu. En ince hürmet duygularının çerçevelediği bu yolculuğun sonunda Medine dağları uzaktan görününce artık Sultanı ı Enbiya'ya yaklaşıldığı müjdesi verildi. O havayı ciğerlerine sindiren Zeynep kendisinde bir kuş hafifliği hissetti. Nihayet birkaç saat sonra iki senedir görmediği babasına kavuşacak, acılarını ona sarılarak dindirecekti. Devenin daha hızlı, daha hızlı yürümesini görmeden sevdiği bu mübarek şehre bir an önce ulaştırmasını istiyordu. Nihayet yollar tükendi. Neccaroğulları yurdunda babasının ilk defa gelip konduğu sokakta o da devesinden indi. Ve hemen oracıkta yapılmış bulunan hane-i saadete girdi. gözyaşlarının hasret ve sevgi duygularının dolup taştığı bir kalple sultanı enbiya'ya sarıldı. Dudaklarından sadece "Babacığım, çok özledim." sözleri çıkmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz uzun zamandır hasret kaldığı evladını bağrına basmanın heyecanıyla "Hoş geldin kızım." dedi. İdinah Doğru Programımızın 94. Bölümünü dinlediniz.